Bismillahirrahmanirrahim. <kümle> Elhamdülillah. Selamun Aleykum. Rasulullah Aleyhisselam. Ve İkinci alıştırma. Havil müfraidat illeti, tahte ha, ila jmu'ün, kema ve muddahun fil misali. <havvil>, çevir değiştir neyi? El müfredati müfred olan kelimeleri değiştir. Çevir. Neye? Daha doğrusu hangi müfred olan kelimeleri? Sıfat geldi. Elleti tahteha hattun. Elleti tahteha hattun. Tahteha neydi? Altında hattun. Altın. Hat çizgi. Çizgili hat altın. sanatı var ya hat. O buradan geldi. Altında bir çizgi olan müfred kelimeleri İlâ cümûin Çoğullara çevir. Ne gibi? Kemah ve muvaddahan fil misali. Misalda açıklamış olmalıdır. Altında çizgi olan kelimeleri ki onlar müfretlerdir, onları çe çoğula çevireceğiz. Misale bakalım anlaşılacak. Men Hazer racülü cümlesinde bu adam kimdir cümlesinde? racul altı çizilmiş olan kelime. Altına çizgi olan kelime. O sorunun cevabı, hacun, o hacidir. Bu alıştırmayı örneğe uygulayacak olursak, racunu rical yapacağız. Dolayısıyla değişmesi gereken nelerdir? Ona işaretten ismi işaret değişecek bir defa. O da çoğul olacak. Hakeza ona işaretten zamir de değişecek. Hume dönüşecek. Men Hâulâir ricali olacak bu sefer. Men hâver ricali olur mu? Olmaz. Hâzâ-l-müfret müzekker içinde rical racül ricale dönüştüğü zaman yani cem müzekker olduğu zaman onun ismi işaretli cem müzekker olacak. Hâulâir'e dönüşecek. Yani rica, racül'ü ricale dönüştürmek yetmiyor. Onunla alakalı olanları değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Hâzâ Hâulâir'e ha dönüşecek mecburen. Cevap olarak da Hûm hüccâcûn diyeceğiz racülü ifade eden zamir hası <gülüyor> zamir hüveydi. Şimdi rical olunca o, hüme dönüşecek. Çoğla dönüşecek. Ee, cevap cümlesindeki müpte dair cem yaparsak bu sefer haber diyeceğim olmak zorunda. Evet. Hüm hacün olmaz. Değil mi? O onlar hacıdır. Diyemeyiz. Onlar hacıdırlar diyeceğiz. Hüm hüccacın ömürsün. Yani birbiriyle ilintili aslında soruda bir tek şey söylemiş ancak bu birçok şeyin değişmesine sebep oldu. Çünkü birbiriyle alakası var bunlar. Neden? Çünkü bedel değiştiği zaman bedel değişse o yetişir. bedele, bedelin ismi şahit değişecek. Sonra onun zamiri de değişecek. O müptüdaysa sonun haber de değişecek. Sıfat varsa sıfatlı değişecek. Değil mi? Hep birbiriyle alakalı. Evet. Ona dikkat ediyoruz. <Gülüyor> Bir iki tane yapalım anlaşılan inşallah. Min eyne hadet talibu. Bu öğrenci neredendir? Huve minel hindi. O Hindistan'dandır. Dedi. Şimdi altında çizgi olan kelimeye bakıyoruz. Et talib. Et talibi et tullabu dersek neyi değişmesi gerekecek? Hazalim hazane olacak. <gülüyor> haulay, haulay, haulay olacak. Çünkü talibin ismi işaretleri o. Evet. Cevapta gelen huve zamiri de ne, dolayısıyla neye dönüşecek? Ona dönüşmüş. Bir tane daha yapalım. Eynet tacrul kebiru. Büyük tacir. Nerede? Huve fis O çarşıda cümlesinde tacirin altında çizgi var. Yani alıştırmada bizim çoğla çevirmemiz istenen kelime bu. Tacir. Onu çola çevirir de ne dersek? Tüccar. Tüccar. Tüccar. Eynet tüccarı dersek. Başka ne değişecek? Sıfat Onun sıfatı. Onun sıfatı kebir neye dönüşecek? Kibar. Kibar dönüşecek. Kibar. Çünkü sıfat mevsufuna dört yerde uyardı. Evet. Onlardan birisi de adetteydi değil mi? Evet. evet. Dolayısıyla tacirken kebir olan, tüccarken ikbare dönüşecek, Allah Allah. dönüşmek zorunda. Devamındaki cevap cümlesinde ne değişecek? De. Kovada kum olacak. Ümür. Evet. Ümür. Anlaşıldı inşallah. Ümür. Ne yapmamız gerektiği? 3'ü de çoğul yapacak mıyız abi? Yapalım mı? <gülüyor> Yapalım mı? <gülüyor> Olmaz. Çarşılar oluruz. Gerek, gerek var mı? Şimdi Su bu esnaf diye şu yapabiliriz. Ancak gerek var mı? Bir çarşıda birçok esnaf tacir olabilir. Evet. Değil evet. mi? Evet. Dolayısıyla gerek yok. Ha, evet. gerek şey yapsak uygun olur mu? Evet. Alıştırmanın ruhuna uygun değil. Mana evet. olarak cümle uygun olur. Manada bir aykırılık evet. yok da alıştırma da bizden istenene uygun değil. Evet. Yoksa adamlar niye çoğulu çoğulu yapsın ki? Hem çoğulun çoğunu bir de var ya. O akımdan aynı. <gülüyor> bir tane Evet, <gülüyor> modul vardır <biliyorum. gülüyor> ben Geliyor, o tarafa o nasıl, doğru geliyor tabii. <gülüyor> Masadan konum açıp bilgi dayardığında bir <gülüyor> Evet. Benim sesim hiç yok yani o kadar... Yani gerekli olanı varmış. değiştireceğiz, gerekli olmayanı değiştirmeyeceğiz. O sebepler dikkat edeceğiz şeye. Ee, Alıştırmalar yaparken düşünerek yapacağız. Evet. Anladın mı? Gerekli olanları değiştireceğiz, gerekli olmayanları değiştirmeyeceğiz. Diğer cümleleri okuyup tercüme edeyim ben. Ondan sonra geçelim. Alıştırma siz yaparsınız inşallah. Eynel müderrisil cedidu. Yeni öğretmen nerede? Cümlesinde müderris. Çoğuluğa dönüştürülecek, çevrilecek. Cevap huve inden müderi. O müdürün yanındadır. Eynel talibul cedidu. Yeni öğretmen öğrenci nerede? E fil fasli. O sınıfta mı? Cümlesinde talip altı çizgili olan kelime. Ehâz-t-tâlibu Bu öğrenci zengin midir? Lâh ve fakîrun. O fakirdir. Cümlesinde talip çoğula dönüştürülecek olan kelime. Men hâzâ raculü? Bu adam kimdir? Cümlesinde racul altı çizgili olan kelime. Ve dayfun O misafirdir. Leyekum kebîrun ve tâlibun milcâmiyâtî. Cümlesinde benim bir erke büyük erkek kardeşim var. Yani bizim ifademizde abim var. O üniversite öğrencidir. Cümlesinde ehum kelimesi altı çizili olan kelime. Onu cemeye çevireceğiz. Eyni sadiğuke, arkadaşın nerede? Zehebeyle mektebeti, kütüphaneye gitti. Cümlesinde sadiğuke, altı çizgili olan kelime. Onu çoğala çevireceğiz. Muhammedun lehubnun sagirun. Muhammed var ya Muhammed onun küçük bir oğlu vardır evet. Muhammed'in küçük bir oğlu vardır Hübe ve Talib'un film medreseti o okulda öğrencidir cümlesinde İbn'un ceme çevrilecek olan altı çizgili kelime <gülüyor> Ezemiluke müctehidun veya Ezemiluki müctehidun hangisine uygun görürseniz senin okul arkadaşın çalışkan mı Nam ve Mecid Evet o çalışkandır. Cümlesinde de zemî altı çizgili olan kelime. Evet. Geçelim. Geçen derse katılmayanlar çözebildin mi meseleyi? Ben öncekini anladım da burayı biraz anlayamadım. Burada <gülüyor> altı çizgili olanı çoğla dönüştüreceğiz. Sadece altı çizgili olanlar değil ki yani. işte altı çizgili olanlarla ilintili olanları da değiştirmek önemli. <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> sen komuta cümlenin altı çizgisini atamadın mı sen? İnşallah. Üçüncü alıştırma. Edifel Esma el atiyete te. Merten il esmin zahirin, il esmin zahirin. Ve uhra ila zamirin, kemahe ve muddahın fil misale edep izafet muzaf yap yani zafet neyi gelen isimleri izafet muzaf yap. neye merraten bir kere neye ile zahirin zahir açık isme açık isme muzaf yap. zahir açık olan zahir olan ortada olan demek merraten meraten kere defa demek bir kere ve uhra diğer seferde yani birincide zahir ismi izafet diğer seferde uhra ila damirin bir zamire muzafiak zamire izafet misalde açıklanmış olduğu gibi misale bakalım bizim alıştırmalarımızın başlığı alıştırmalardan daha zor genelde evet, evet. misal <gülüyor> ebna un kelimesini gelen isimlerden kasıt bu Ebna'un. Neye? Önce zahir bir isme izah edeceğiz. Nedir zahir isim? Muhammed. Ebna'u Muhammed'in Muhammed'in oğulları dedik. Oğullar yani erkek çocuklar erkek evlatları Muhammed'in oğulları şeklinde Muhammed'e izah ettik. Muhammed bu da zahir isim. Açık isim. Devamında da zamire zarf edeceğiz. Muhammed'e işaret eden zamire. Hu zamirine. Evet. Ebna'uhu. Onun oğulları. Anlaşıldı mı? Evet. Hu zamiri. Çok basit. Şimdi örneğe bakalım. Esma'un. Örnek diyorum. Birinci alıştırmaya bakalım. Esma'un ismini ne diyor? Önce gelen zahir isme izafet. Nedir zahir isim? et -tullab. Nasıl yapacağız? -tullabi. İşte tullabi. tullabi. esma tullabi. Muzaff'ın İleyhi'nin harekesi ne oluyordu? Kes. Kesra. Ona dikkat edelim. esma tullabi oldu. Esma-un idi. Onun teminini düşürdük. Çünkü muzaf kelimenin teminini düşerdi değil mi? esma tullabi oldu. Sonra da o tullabı ifade eder muttasız zamire izaf ettik. Neyi? zannederiz. Esma uhum. Allah şu ee, kadar basit. Şunu hem olay hem olay. basit. Zümelav kelimesini Hamide ve Kaya muzaf yapacağız. Esra'yı kelimesini El Müderris ve Hu'ya muzaf yapacağız. Dördüncü alıştırma. Bunun anlaşılmamış olduğunu tahmin etmiyorum. Basit bir alıştırma. Anlaşıldı. Dördüncü alıştırma ikra'il misale misali oku sümme havvilil cümlel atiyete mislehu sonra gelen cümleleri misalin misline benzerine çevir. Dönüştür. Çevir. Mislehu'daki hu zamiri ne ifade eder? Onu Peki nereye racidir? Racidir merettir. Yani o hu kimi ifade eder on soruyorum. Neyi ifade eder? Müshallere, müshallere o misali. Evet. Misaller değil, misali. Misali. Misaller olsaydı hu olmazdı. Evet. Evet. Misali değil bunun mi? Onun çoğulu var mı? Hayır. Misali hep onun. Anlarsın bunun açık. Orada hayır mı oluyor? Kaç <gülüyor> <Hatta gülüyor> şimdi o şu an hüml olarak bilinir. Hı. Hı. Çünkü. Mesela, evet. Anlatalım bir daha tercüme edelim. Misali oku, sonra gelen cümleleri o misalin benzerine misli misiline benzerine çevir. Misale bakalım. Et talibu zehebe ilmet ami. Müfret müzekker gaib bir erkek öğrenci et talip bunu ifade eder değil mi? Evet. Ne yaptı? Zahab'e ilerimet Yemek Yemekhaneye, lokantaya gitti. Yemekhane, yemekhaneye. Evet. Bunun e, dönüştürüldüğü cümle neymiş? Talip tullaba dönüştürülmüş. Evet. Et bu, yani cem, müzekker, gaib şahıslar yani aynı yere gitti diyeceğiz. Evet. Ama bunu derken bir değişiklik daha yapmamız gerekiyor. Onu ifade eden fiili de çoğla dönüştürmemiz gerekiyor. Değil mi? <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> Zehebe diyebilir miyiz orada? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Dolayısıyla o fiili de değiştireceğiz. Aşağıdaki üç cümlede bunun gibi müfret bir şahsın, ki üçüncü tekiş şahısımlar yaptığı fiilleri söylüyor. Biz bunun misalin benzerine çevireceğiz. Yani o müfretleri ceme çevireceğiz. Nasıl? Et talibu celese fil fasli. Öğrenci sınıfa oturdu derken et talibi ne, ne yapacağız? Et tullab yapacağız. Dolayısıyla celese fiili celosuya dönüşecek. Evet. Yani fiil, fiil failin adedine uyacak. Olay mı? El müdarrisü Harazemin el medreseti öğretmen okuldan çıktı cümlesinde el müdarrisi el müdris el ne diyeceğiz. Dolayısıyla fiil fiilde onu ifade edecek sıgaya dönüşecek. Et taciru zaha bele tacir çarşıya gitti cümlesinde aynı şekilde. Evet. Okura ok Bunları yazıyorsunuzdur inşallah. Bugün muhtevinen tatlı gelmemiştir. Bizim de canımız tatlı çekiyor. Ah, on, on. Tatlı derken bana niye bakıyorsun? Oradayken de bana bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Ben kanıda gülüyor> <bir var>. şey. <gülüyor> Şimdi pusulanın ucu kuzeye göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen nereye gidersen Cengiz hocamın gözlerine oraya bak. Kıza alışkanlıyor. Evet. Lazım. Oku ve yaz. <gülüyor> Et tullabı fil fasli. Murat Bey bizim tatlıcımız kimin bu hafta? Murat <gülüyor> Bey Zaten ben yazarsam burada ben, Oku da sonra ya. bak abi Kendim Sonra evde de soruyor ya, ya. <gülüyor> <Tatlı> <gülüyor> şey. Saat bekliyor bu. <gülüyor> Peki, <gülüyor> bak Muratcım <hadi. gülüyor> Oku ve yaz Et tullâvı fil faslî Öğrenciler sınıftadır Burada ne yaptı? Hem yeni birkaç kelime kullanacak hem de şimdiye kadar alışkın olduğumuz harekeli kelimeler hareketsizleşti. Böyle söyleyiyor. Öğrenciler sınıflardadır diye çevirsek de olur mu? Olmaz. Sınıf bir tek sınıftır. Çift faslı. Sınıf Bilinen bir sınıftır. Sınıflarda yapamaz mıyız? O zaman sınıflar Sınıf faslının toplamıdır sanki. Sınıflardadır da diyebiliriz de sınıftadır dememize mani bir durum yok. Aynen. Yok da yani sınıflardadır diye bunu çeviremeyiz. Hayır, çeviremeyiz. Burada bir tek sınıfta. İki arası bir Buradaki ifade bir tek sınıfı anlatıyor değil mi? Burada öyle de çoğu yaparsak çoğu anlatır. Sınıflardadır. Öğrenciler sınıflardadır. Bakın, o az önceki alıştırmalara takıldınız yani. herhalde. Aynı şeyi söyleyeyim. Bir sınıfta değiştirilmesi yani. gerekiyorsa değiştireceğiz. Gerekmiyorsa değiştirmeyeceğiz konunun akışına göre şey, gidiyoruz. Aynı yani şekilde. Buraya. Şimdi öğrenciler bir sınıfta olamaz mı? Olmaz. Daha fazla öğrenci. Şimdi burada tamam. diyor ki öğrenci sınıfta. Biz de bunu öğrenciler sınıflarda yapar. Öğrenciler Zatı. sınıfta. Nerede? Burada sen değiştireceğim bir şey yok. Burada oku ve yaz dedi sadece. Değiştir falan demeden. Tulli abi zaten o. Öğrenciler sınıfta dedi. Fil O Baştaki çoğul geliyor ya. Bu sorunla girme çoğula. çevir. Değiştirecek diyor. olsaydık. Ha. Et tulli abi neyi değiştirecektik? çoğul çoğunu var mı oğul çoğulu yapabilir. Çoğul çoğulu çoğunu yok mu abi? Et talibü olsaydı, et talibu fil fasl olsaydı. Evet. Yani. Ve bunu değiştir deseydi. Et, et tullabu, tullabu fil fasli denen bize bir engel durum var yok. mıydı? Yok. Hah, tamam. Elif tut et tullabu fil fusuli desek. Yani çoğul onu yapsak onu. doğru olur mu? Olur. olur. Mu? Ancak bu faslı değiştirmemiz gerekir mi? Evet. Gerekmez. O zaman gerek de değiştir akışı ya. Sen. konu evet. Mesela öğretmenlerle alakalı bir şey olsa öğretmenler sınıflarındadır. Niye biliriz evet. Ama sınıf için onlar öyle. Devam edelim okuyoruz. Burada ne vardı? Yukarıda gördüğümüz harekeli kelimeleri hareketsiz gösteriyor ki artık gözümüz alışsın. Onu çözelim. İkinci cümle. Men evladı bu veletler. Erkek çocuklar kimdir? Ehum ebnau Onlar senin oğulların mı? La hum ebnau ehi. Hayır onlar erkek kardeşimin oğullarıdır. Men hawla in nasu, nas, nasun insanın çoğulu. El insanu, onun çoğulu. İnsanlar yani. Ya yuha'nnasu. Bir kelime çokça gelir. Evet. Bu insanlar kimdir? Men ha'ulayn nasu. Bu kelime yeni kelime. Yani manasını çıkartamam evet. diyorsanız yazın. Cevap Hüm hucca'ucun min Türkiye. Onlar Türkiye'den hacıdırlar. Hacılardır. Min Türkiye. Bu hacılar bizim hacılar ilçesi değil değil mi? Yok. Bunlar haccılar haccılar. Sizin hacılar haccetmeyen hacılar. Evet. Eynet tüccaru. Tacirler nerede? Cevap Zehebu Resuhi. Çarşıya gittiler. Men ha ilair ricalü. Bu adamlar kimdir? Hüm duyufun. Onlar misafirdirler. El-Fellâhûne fil-hugûli ve ebna'hum fil-medreseti Çiftçiler tarlalardadır tarla. ve onların oğulları okuldadır. Hugu, tarla, tarla, tarla. Haklun hugûlun. Zaten yeni kelimelerde olacak. Tarla. Haklun çoğulu hugulun pasun gibi yani aynı kalıptan. Şimdi evet. çiftçiler çoğul. Onlar e, ayrı tarlalarda demiş. O yüzden evet. filhugul dendi. Her Ör çiftçinin de muhtemelen kendi ayrı bir tarlası olacağına gibi. göre. Evet. Öğrenciler ise bir tek okulda. Onların oğulları fil bir tek okulda. Olabiliyordu. Evet. Şimdi geldi işte sorusunun cevabı. Huqule arazı, huqule Harp bir yani. fil huku muhtemelen her kendine ait tarih evet. var, eynet tullabul cuddudu. yeni öğrenciler nerede burada tullab cudud onun sıfatı sıfat mevsufuna uydu adet olarak ve diğer 3 hususta ba'duhum fil fasli ve ba'duhum indel müdiyiri Yeni öğrencilerden sormuştu. Cevap, onların bazısı sınıftadır ve bazısı müdürün yanındadır. Abi inde cansız varlıklar için mi? Benim var demek için indi, indeke, indehu manasına. Ondan sonra da nekire bir kelime gelecekti. O zaman Yoksa inde mekan zarfı zaman zarfı. Müdürün yanındadır. Eğmami Tüccarın kibarın. Eğmami Mübdeda amcalarım Haber tüccarın Tacirdirler. ve bir Sıfatı var. Büyük tacirdirler. Dolayısıyla mütteda eğmami Çoğul olunca haber tüccarın Çoğul oldu. Haberin Sıfatı da çoğul olmak zorunda. Kibarın. Tüccarın kibarın. Kebirun değil kibarın Haulâh-i <gülüyor> İhbeti Bunlar erkek kardeşlerimdir. Ey neyebnaüke ya Ali Ey Ali Senin oğlun nerede? Oğulların özür dilerim, Nerede? Hüm fi dükkâni. Onlar dükkândadır. Onların hepsi bir dükkândadır. Bilinen belli bir dükkândadır. Et-tullâbul <gülüyor> kibâru fil mel'abi ve et-tullâbul Tülfasli. Tülfasli. Tülfasli mükteda. Kibar onun sıfatı. Çoğul olduğu için kibar da çoğul olduğu. Büyük öğrenciler. Buradaki büyükten kasıt yaşta büyüğü ifade ediyor. Büyük öğrenciler oyun sahasındadır. Filmel abi. La'i ve yel abu filinin e, isim zaman, isim mekanı. Oyun sahası, oyun sahası evet. Oynama alanı. Büyük öğrenciler oyun sahasındadırlar ve küçük öğrenciler ve, tül ve tülab-ı sırarı sınıftadırlar. Haulâ el fityetu Bu e, genç erkekler, delikanlılar ihvetun, kardeştirler. Ehebet. Ebeti, efendim. Ebetu zekindabun. Tetyatü. Fatenin çoğdayım. Evet. Abla, Tetyatü. mü? Tetyatü. Sizde? Sizde i̇şte, bueno. de. fit, bende fitye. Bende Ha ise elif formasıdır. Allah fitye. Şimdi matba ayrım basmış ibrahim. Yani. Çok fitye var. O halde değil abi de, yeah, var de Fethiyatu, Fethiyatu, ya, bu fiil. Ye va. Fitye Feteyatu y de met harfi elif olursa feteyat olur. Yoksa fitye olur. Ki cevap da ihva gelmez o zaman. Ehvat gelmesi gerekir o zaman? Doğru doğru. İhvatın ihvanın çoğulu. fetenin <gülüyor> çoğulu. Işte. Evet. Bu Delikanlılar erkek kardeştirler. Devamında Ebuhum imamu Hazel Mescidi. Onların babası bu mescidin imamıdır. İmamu Hazel Mescidi. İmam muzaaf, aynı zamanda Ebuhum'un haberi. Haza Muzaff'ın el mescid ise Hazanın bedeli. Bu mescidin imamıdır. İmâmü, ona dikkat edin. İmamu, İmamı Haza-ı Muzan Mescidde Hazân bedeli olduğu için Haza-ı Cerkun'un oğlunun mescidi oldu. <gülüyor> Haulâir ricalu fellâhûne min gariyeti Bu adamlar fellâhûne çiftçidirler. Nereden? Min gariyeti köyümden çiftçidirler. Kariye köy. Kariyeti benim. benim köyüm. Bu adamlar benim köyümden çiftçilerdir. Eynetullah bulcu Dudu. Yeni öğrenciler nerede? İkinci bir soru. Eharacu, onlar çıktılar mı? Yalnızca çıktılar mı da diyebiliriz ki daha uygun olan tercümeyi budur. Yeni öğrenciler nerede? Çıktılar mı? Nam haracu ve zehebu ilen mektebeti Evet. Çıktılar ve kütüphaneye gittiler. Eha'ul aile tibbahu müslümüne Bu doktorlar Müslüman mıdır? Nam müslümüne. Evet onlar Müslümandır li ebnavın sigarun benim küçük oğullarım var. Yerine benim mesela küçük tavuklarım var diyecek olsaydık indi diyecektik. Az önceki senin sorunun cevabı indi diyecektik. Ama e, akil bir şeyden e, bahsettiğim için li ebnavın sigarun diyecektik. Benim küçük oğullarım var hum fil medresetil ikti ve bahum fil medresetil müteva onların bazıları yani küçük oğulların bazı bu medresetil tiddadır ikti İptida başlangıç demek ilk okulladılar ilk okul başlangıç okulmadılar onların bazısı ortao okulladılar Mutavasite vasattan türeme bir kelime. Vasat orta yani. İftida da bede başlang başlangıç ilk. Ee, oradan türeme, oradan aklınıza kalabilir. İftida başlangıç ilk. Mutavasite orta. Evet altıncı ve son alıştırma. okutup oktup cem al kelimatil atiyeti uktub cem a cemun kelimesi el kelimatun muzaf bundan dolayı cemul kelimatidir izafet terkibinin ancak uktub fiilinin mef'ulü yaz neyi yaz kimi yaz neyi yaz değil mi fiile kimi neyi sorusunu sorduğumuz zaman cevap bize mef'ul'ü veriyordu. Mef'ul de her zaman Fethalıydı. Evet. Yaz neyi yaz? Kelimelerin çoğulunu yaz. Hangi kelimeden Gelen kelimenin çoğulunu yazdan dolayı cem'ul cem al kelimatıya dönüştü. Ay'nın harekesi Feth'a'ya dönüştü. Mef'ul olmasından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İkrail cümlel atiyete. Atiyete de olduğu gibi. cümle Burada cem var. Evet. Gelen kelimelerin çoğulunu yaz cemini, cemini, çoğunun yaz. Evet, kibirun, kibarun, müslimun, maşallah, maşallah. Tam, arta söylemeyin. Gerisini yazın inşallah. <gülüyor> yaz dedi <çünkü>. evet Rjulun ibnun dayfun feten hajjun ehun sagirun tavilun ganiyun fagirun. Kelimeden çoğununda yazın yine. İnşallah. El Kelime Atul Cedid Etü. Bunlar hep zaten bildiğimiz kelimeler. Yeni kelimeler. El Haklu Cem'uhu Hukulun. Bu böyle okunur. Yanında cim har harfi var değil mi? Evet, Heh, o Cem'uhu yani onun çoğulu demek. El Haklu Cem'uhu Hukulun. Tarla. Onun çoğulu Hukulundur. Diye ifade edilir. Hak bu Ennasu na insanın çoğu insanlar elgarriyei köy yerleşim yeri Eldayfu misafir e el yaşlı kişi hoca Elnetamu amu lokanta yemek yeme yeri yemekhane el medresetül başlangıç yani ilk okul başlangıç okulu ilkokul. Başka yeni kelime var mı sizde? Yok. Evet. Sorusu olan var mı? Abi bu beşinci de ikrarı. Siyadeliye var ikrar ya. Bunu biz yazmamız. Şey, evet, evet. de, deftere mi yazıyoruz? Deftere yani? yazıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Yok. Ulanıyor. Deftere yazıyoruz. Sadece buraya mı deftere yazıyoruz? İkrar ektubu deftere yazıyoruz. Diğerlerini e, i̇şte kitaba yazıyoruz. Evet. Kitapta boşluklar var. Şöyle. Efendim? Buradaki... Fualun, Fialun Buradan başta Kalıp, kalıp mı var? Baştan var Zamanı gelince böyle çok değil, fazla değil güzel, güzel, <gülüyor> Bir kelimeye bakarak biz çoğal yapamayacağız, onu öyle...